Inna alhamdu lillahi nusainu vana saffiru vanaudu billahi min shurul anfusina vamin seyyati amalina mei jafihillahu felamud ille lae vaman yudhul fe la hadiyela aishhadu anna ilaha illallahu vahdehu la sharikele ve aishhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma vart enseina vanaudu billahi rabbil alemin allahumme inna salli ka khaira hazel yam fatahu ve nusrahu ve nurehu ve bereketahu ve hudahu wa azubike mi şerema fihi ve ba'dahu Emseine ala fitrafi islami, vali kelematil ikhlasi, vali dini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala milleti ibrahime, hanife, muslime, ve ma kane minel müşrikid. Karek övü ancak Allahadır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden, kökü amellerimizden Allah'a sınırız. Bizi yoktan var eden, bize hayır yazmışsa, bütün insanlık alemi, bütün cinler alemi, bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelemediği gibi, Rabbimizin bize yazdığı şeride gideremezler. Eğer biz bu sözlere gereği gibi iman edersek, kardeşlerim, kulak kulluk ortadan kalkar, kulluk yalnız Allah Azze ve Celle'ye olur. Şeyh Huluslam'ın en gözde talebelerinden İbn-i yine Allah'a sülük eden yolda, Allah'ın rızasını kazanma aşamasında insanı engelleyen, engellemeye vesilen amilerden bir tanesinin de nefsten sonra şeytan olduğunu zikrediyor. Allah'ın izniyle Özellikle çalışmayı şu kitaptan yararlandık. Nefis Teskis İbn Kayyim'in Rabbim Herkes'e Selam Suresi. Düşüne düşüne yalnız sakin bir kafayla Rabbim okumamızı önce kendi nefsimiz adına Rabbim nasretsin inşallah. İnşallah bu haftaki konumuz yine her haftaki gibi arkadaşlar Allah razı olsun herkes kendi nefsi için dinlesin. Şeytanın kalbe egemen olması ve bunun ilacı. Şeytanın egemen olduğu merkez Sohbetin konusu bu kardeşler. Yüce Allah bildiği bir sır gereği insanoğluna azılı bir düşman musallat etmiştir. Tabii ki inşallah sohbetin sürecinde merhametlerin en merhamet olan Rabbimiz neden azılı bir düşmanı halife olarak yaratmış olduğu insana neden gönderdi? Neden musallat etti? Buradaki hikmet sır neydi? Bizimle alakalı bölüm neydi? Bilmemiz gereken bölümler ne kadardı? Burasını alim Allah kendisine razı olsun Allah Azze ve Ceren kendisine verdiği anlayış ölçüsünde kitap sünnetine yararlanarak bizlere Allah'ın izniyle ışık tutmuştur. Bu düşman insanı helak etme yollarını çok iyi bilen kötülük yolunda oturmuş. O oturmadaki esas gayesi Allah'a kulluk etmek değil, Allah'a kulluk etmeye gelen Ademoğlunu bu yoldan sattırmak için olmuştur. <gülüyor> Alim altı tane madde halinde bunları toparlanmış ilk etapta. Bu altı tane maddenin sırasıyla bütün Ademoğluna tek tek girişlerini zikrediyor. Kardeşler, alimler peygamberlerin varisleridir. Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Herkes ilmi nispetinde Allah'tan korkuyor. Tabii ki ilmiyle amel ediyorsa, ilmiyle amilse ve bunu da inşallah Allah'ın rızası için elde etmişse. Bunlardan bir tanesini ilim şöyle zikrediyor. Diyor ki, insanoğlu bilgi ve imandan uzaklaştırmak için şeytan insanlara sulta atar. Yani İblisin insanla ilk girişindeki kapı imandan uzaklaştırmak mahrum etmek ve bu olay için de insanı ilimden mahrum bırakmak. Çünkü ayet-i kerimede biliyorsunuz Allah'a <gülüyor> buyuruyor ki bir ki diyor Allah'tan başka ilah yoktur. Yani İslam'a girişin ilk temel hükmü neydi? Kelime-i şadet. Peki bir insan bilgi sahibi, maluma sahibi değilse kelime-i şadeti nasıl getirebilir? O yüzden iblisin ilk giriş yeri diyor ki insanoğluna bilgiden ve imandan mahrum etmek. Şeytanın temel hedefi budur. Bu hedefe ulaşmayı başardığı zaman insanın ilahi gerçeklere karşı inkarcı olduğuna şahit olursun. İnanın bazen bunu bilerek değil bilmeyerek yapar. Toplumumuzda birçok insanların zamana sövdüklerini, kader mübudi edip kaderi eleştirdiklerini, Allah'ın dini hakkında, dinin cüzleri hakkında, birçok mesele hakkında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı Allah'ın dinine hakaret edip haddi açtıklarına şahit oluyoruz. Bu hedefe ulaşmayı başardığı zaman insanın ilahi gerçekleri inkar etmesini sağlamış olur. Böylece İblis diyor hedefine ulaştığı için artık rahatlar. Yaslanır diyor. Ama diyor eğer burada imtihana tabi tutulan şahıs diyor, iblisle karşı karşıya kalan şahıs birinci merhaleyi geçerse, yani ilmi elde ederse, gelen birçok vesilelere rağmen pes etmezse, Rabbine yönelirse, çünkü ayet-i kerimede Taha suresi 114'te Rabbimiz buyuruyor ki, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ey Rabbim ilmini artırdı. Yani bu ilimle meşgul olursa şeytanın hilesini bilir ve bu ilimle Allah'a iman eder ve ve şeytanın ağzından kurtulur diyor. Ama şeytan bunda pes etmez. Bu da ikinci saldırıya geçer. İkindi giriş kapsı da şudur arkadaşlar Eğer şeytan bu temel amacına ulaşamaz, <gülüyor> hidayet yoluna giren insanın diyor, inkardan sonra o insanıdır bidata sürüklemeye çalışır. Kardeşler, bidat Adem olana büyük günah işlettirmekten daha sevimlidir. Şöyle büyük günahları gözümüzün önüne getirelim. Anne babaya asya olmak, içki içmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak ve bunun gibi şeyleri göz önüne getirin. Bidat bunlardan daha büyük günahdır kardeşler. İblis'e. Nedene gelince, tövbenin alakalı şartlar alakalı sohbetleri hatırlayan arkadaşlar bilirler. Tövbenin 3 tane şartı vardı. Allah katında geçerli olabilmesi için kul hakkı da varsa 4'tü. Neydi o? Bir kişi günah işledikten sonra pişmanlık duyarsa kalbinde birinci şartı gerçekleştirmiş oluyordu. Dile istifhar ederse İkinci şartı gerçekleştirmiş oluyordu. Üçüncüsü de bir daha yazma, yapmamaya nasih tövbesi yaparsa. Eğer bu kul hakkıyla alakalı bir günahsa, bu kuldan da helallık isterse, bu dört tane şartı gerçekleştirdikten sonra, tövbesi gerçekleşmiş oluyordu. Bizim konumuz alakalı bölümüne, şeytan neden inkardan sonra ikinci en büyük tehlikeli bidata sürükleme için gerekli görüyor? Burada müellif diyor ki hadiseyle, Büyük günahtan daha semlidir. Çünkü büyük günah bile işlesen, şu anda günah işleyen insanlara dikkat edin, o işledikleri günahların günah olduğunu biliyorlar. Denemesini yapabilirsiniz. İçki içen bir insan, zine yapan bir insan, hırsızlık yapan bir insan, ona sorsan hata, hatalı yoldayız, yanlış yoldayız, Allah bizi affetsin derler. Hatta sigara içenler bile, sigaranın günah olduğunu bilirler. Allah bizi affetsin, dua edin derler. Ama bidat işleyen bir kul, yaptığını ibadet olarak, din olarak, dinden bir olarak, peygamberin sünneti olarak yapıyor kardeşler. O yüzden azındaki dört tane şarta bidat girmiyor. Yani istiğfar bin kere de getirse, on bin kere de getirse, sabahtan akşama da getirse işlemiş olur. Bidatın yerine o tövbe geçmiyor kardeşler. şimdi tövbenin şartları neydi? O günahı işlerken o günahtan pişmanlık duyması. Nedamet duyması, bir daha yapmamaya azmı kasam etmesi. E, bidat işlerken onu din adına yaptığı için, dünden bir cüz olarak yaptığı için, onu günah olarak bilmediği için, salih amel olarak bildiği için ve kullu bidatun dalale ve kullu bidatun finna bunun şerhinde, izahinde, ilmacide geliyor her bidat, diyor, Allah Resulü ateştir şeytan insanıdır, bidat işlemeye sürükler peki bidata kimler düşer arkadaşlar ilimde mahrum kararlar düşer çünkü niye? birinci şıktaki ölçü budur genelde İslami cemaatler içerisinde ilimden mahrum kalan bazı cemaatlere şeytan bu yönlü yaklaşır onlar tuvaletlere giderken paçalarını dizelene kadar sıvazlarlar geceleri belki sabahlara kadar Kur'an okur, namaz kılar. Ama akide ilminden, akaid ilminden, hadis ilminden, fıkıh ilminden malıma sahibi olmadıklarından dolayı şeytan onları envayi çeşit günahlara, bid'atlara sürükler de onlar ise bunun farkında olmazlar. Onları şeytan birçok meziyetlerle durur ama ilimden uzaklaştıkları için bid'atın içine girerler. Girdikleri bid'attan da haberleri olmaz. Ama mümin diyor, burada da diyor, farkını olursa bid'attan sakınırsa bu da şeytan o işi diyor şehvetten yakalar diyor. Kardeşler, şehvet, subhanallah, ikinci merhalede. Hani Adem aleyhisselamın kısasını hatırlayın. Adem cennetteyken, İblis Adem'i analiz etti. Onu saptırmak için Allah azze ve celle ona mühlet vermişti. damarlarına girdi, zafiyet noktasını araştırdı. Uzun çalışma, uzun araştırma, uzun deneme sonucunda Adem oğlunda iki tane hassasiyet ve zafiyeti yakaladı. Bunlar bizde de var. Neydi onlar? Derslere katılan kardeşler bilirler. Bir, cennette ebedi kalmak istiyordu. İki, cennette hükümranlık sürmek istiyordu. Krallık istiyordu, saltanat istiyordu. Ama orada misafir olduğunun vesilesesi içine atılmıştı. Şeytan da bu vesilesesini, bu zafiyetini, bu eğilimini ve bu zayıflığını bildiği için girdi ona. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı onun o zafiyetini İblisin bu vesilesi olarak bize ayette şöyle zikrediyor. Rabbin sana şu yasak ağacı neden yasak etti biliyor musun? Sen eğer şu ağaçtan yersen ebedileşeceksin. Zaten Adem Aleyhisselam'ın düştüğü vesvese, kalbinde zaten burada nasıl ebedi kalabilirim bunun derdinde. İblis de buradaki hassasiyeti, zafiyeti yakaladı mı? Yakaladı. Aynı zayıf olduğu yerden girdi mi? Sen şu yasak şeyin neden sana yasak edildiğini biliyor musun? Sen şu yasak şeyi yersen artık burada ebedi kalacaksın. Ve artık cennete hükümranlık süreceksin. Tam istediği şey oldu. Şimdi dönelim bir bize kardeşler. Şeytan da Adem'in çocukları olan bizlerin hepimizin hevamız, şehvetimiz, nefsimiz, dünya isteklerimiz en çok neye meyilliyse arabaya mı, eve mi, zengin olmaya mı, bir kadına mı? Herkes kendi nefsini yoklasın kardeşler. Herkesin kalbinin ta derinliklerinde dünyada beklentisi neyse iblis de Adem'den önce yaratılmış kardeşler. Allah Azze ve Celle İblis'e bu yeteneği vermiş. وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّ Derken Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle hadisleri diyor ki, Demek ki İblis, Âdem'den önce yaratıldı. On binlerce yıl önce kardeşim Ve insan anatomisini A'dan Z'ye alfabe olarak zikredecek olursak her şeyini biliyor kardeşler. Her şeyini. Ve bu ilme rağmen, Allah'a kulluk etmekten içtinap etti. <gülüyor> Rabbinin kendisine vermiş olduğu bu yeteneği Adem Ademoğlunu saptırmak için kullandı. Peki kardeşler. Bize verilen bu ilmi biz nerede kullanıyoruz? İşte İblis Ademoğlundaki bu zafiyeti fark ediyor. Şehveti hangi eğilimde ise. Arabaya mı düşkün? Araba ortamını teşvikini, hevesini ona veriyor. Eğer sen şu arabaya sahip olursan insanlar sana değer verir. Önce arabaya sahip oluyor, on kişi peşinde geliyor. Bak diyor şu kaliteli araba Bu adam aldı diyor, şu adam bak 50 kişi etrafında dolanıyor. Sen bu arabaya sahip olursan 50 kişi etrafında dolanır. Şeytan bunu böyle abartıyor. Öbürüne gidiyor, eğer evini vitrinini kurma sempatisi varsa <gülüyor> bak şu adamın evi kaliteli düzgün de o insanlar o insana rağbet ediyorlar. Sen şu evini şöyle güzel döşersen, şöyle güzel yaparsan sana da rağbet gösterirler ve sana ilgi rüyalar. Bak şu adama ne kadar güzel giyinmiş, kostümü ne kadar güzel, kılık kıyafeti ne kadar güzel. Bak şu adam ırkına ne kadar değer veriyor. Şu adam mevkiye ne kadar değer veriyor. Şu adam paraya ne kadar değer veriyor. Herkes kendi resimde bunu şöyle bir takayür etsin kardeşler. İblis de herkese kendi zaafiyeti, kendi hassasiyeti, kendi eğilimi ve dünyadan beklentisi neyse o şeyi popofluyor adam oğlan. Ve iblis burada diyor muvaffak olmak için gayret gösterir. Eğer burada da diyor, muvaffak olamazsa. Adam onu da şu had-i şerifi bilirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Dinarın kulu helak olsun. Kadifenin kulu helak olsun. Burada kardeşlerim, diler ve kalife iki tane numune. Bütün Allah'tan alıkoyan her şeyde bunu hamledebiliriz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani para alıkoyuyorsa para ilah makamına çıkarılmış. Allah'ı anmaktan. Kadife alıkoyuyorsa, kadife ilah makamına çıkarılmış. Ev alıkoyuyorsa, o zaman at bu zaman araba alıkoyuyorsa, eş araba alıkoyorsa, çocuk araba alıkoyuyorsa, yani Tövbe Suresi 24. Ayet-i Kerime'yi zikredersek mesela daha da bir netlik kazanır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Cennet de buyurduğu gibi Eşleriniz, çocuklarınız, analarınız, babalarınız, kısım kabileniz, kesede uğramasından korktuğunuz bütün ürünler Size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolundaki cihattan alıkoyuyorsa bekleyin diyor. Çünkü Allah fasıklar toplumunu hidayet verdirmez. Tövbe suresi 24 ayette kardeşler i̇bn Kesir, Sahih-i Müslümden hadis getirerek tefsir ediyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam Beni nefsinizden de çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız Şimdi herkes kendi nefsini bir yoklasın arkadaşlar hangisine takıldık Peki kardeşler Allah azze ve celle Bizden ihlaslı huşulu bir namaz istiyor İhlasla huşula zikretmemizi istiyor Çünkü yaratılışımızın gayesi bu Bizi bunlardan alıkoyan inanın kardeşler bunlardan bir tanesidir Eğer bunlardan hangisi de işte biz onu ilah makamına çıkardık kardeşler Şeytan işte bu zaman buradan dalar diyor insana Burada da muhatap olamazsa yer Kişi bunu da açtı. Allah'ın sevgisi, Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak daha ağır bastı. Aynı Hazreti Ömer'in dediği gibi. Hazreti Ömer dedi ki aleyküm Ya Resulallah senin nefsim hariç dedi, her şeyden çok seviyorum. Hazreti Peygamber e sallallahu anh dedi ki, ateşten kurtulamasın ya Ömer. Beni nefsinden de çok sevmedikçe ateşten kurtulamasın, öyle ya. Peygamberin bir hükmünü geldi. Nefsinin de bir hükmünü geldi. Nefsi ağır bastı. Bu defa nefsini ağır bastığı için Allah'ın ve resminin hükmünü uygulamadığından dolayı o nefsini ağır bastığı hükümden dolayı orada nereye girdi? Nefsinden daha çok sevmiş durumuna girdi. Hazreti Ömer dürüsttü, harbiydi. Şu anda insanlara sorsanız en çok kimi seviyorsun Allah'a derler. Bakın kardeşler Hazreti Ömer böyle demiyor. Hazreti Ömer dürüstçe diyor ki ya Resulallah nefsim hariç her şeyden çok seviyor. İşte Hazreti Ömer'in bu sözüne Allah Resulü ateşten kurtulamazsın ya Ömer diyor. Hazreti Ömer duruyor düşünüyor. Ben ateşten kurtulmak için peygamber e iman ettim. Nefsimiz o yüzden sahabelerin kısmı azamına da konuşmalarında sır sır şu kelimeyi kullanırlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Rabbim anamızı, babamızı, malımızı, canımızı, nefsimizi kendi dinine feda etsin kardeşler. Amin. Nefsimizi Allah kendi yoluna ve onun nebisine feda etsin. Eğer biz bu imanı yakalayamazsak, biz bu imanı tadamazsak şu hadisi o zaman anlamamış oluruz kardeşler. Allah ve Resulü'nün her şeyden Çok sevmedikçe. Allah'ın ve Resulü'nü sevdiğini ve bu zetine buz etmedikçe, ateşten kaçar gibi günahlardan kaçmadıkça kardeşler imanın tadını hiç kimse tadamaz. çünkü iki Şimdi ikinci hadis Aleyhisselam buyurdu ki imanın tadını tatmıştır. İmanın tadını tatmıştır. İmanın tadını tatmıştır. Kim ya Resulallah Allah'ı ve elçisini her şeyden çok sever. Sevdiğini sevmem bu zetine buz eden ve ateşten kaçar gibi günahlardan kaçan imanın tadını tatmıştır. Zaman zaman kardeşlerim bize soruyor. Abi neden namazdan zevk almıyorum? Şu kriterleri ölç kardeşim. Kur'an kalplerin ilacıdır, arınmak için gelmiştir. Peygamber o ilacı açıklamak, bizzat tatbikinde yaşamak, 130 bin sahabesiyle numuna olarak insanlığa, kayamete kadar gelecek bütün insanlığa numuna olarak göstermek ve yaşatmak için gelmiştir. Biz Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde bunu yaşayamıyorsak, biz Tövbe Suresi 21. ayetin, şu iki tane zikrettiğim hadisin neresindeyiz? Herkes kendi yersin şöyle bir yoklasın. Muhakkak kardeşler biz bir yerdeyiz. Ya müminlerin vasıflarını yaşıyoruz, ya müslümanların vasıflarını yaşıyoruz. Allah uzak kesin, ya gayrimüslimlerin vasıflarını yaşıyoruz, ya da munafık alametlerini yaşıyoruz. Ya da munafık halı ismi olacağız, bütün munafık alametlerini üzerimize taşıyan neziyetleri yaşıyoruz. Harişler, hiç kimse Kur'an'ın dışında bir hayat yaşamıyor. Allah'a da ve celle, evrensel, mübeyyen, bütün kitapları içine alan, bütün sayfaları içine alan mucize bir kitap indirmiş kıyamete kadar hükümranlığı geçirilen bir kitap. Ve dünyaya gelen hiçbir canlı Kur'an'ın dışında bir hayat yaşamıyor kardeşler. Eğer müminlerin vasıflarını yaşamıyorsa ya Müslümanların vasıflarını yaşıyor ya gayrimüslimlerin vasıflarını yaşıyor ya munafak alameti üzerinde olanların vasıflarını yaşıyor ya da halis muhlis. Bütün vasıfları döşenmiş o insanın halini yaşıyor. Dolayısıyla bütün kardeşler bu vasıflarla zaten Kur'an'da var ve yine dolayısıyla insanoğlu demek ki Kur'an'a göre hayat yaşıyor yine Kur'an'ın dışında hayat yaşamıyor Kur'an'ın dışına çıkamıyor ama Allah'ı razı etmeyen bir hayat belki yaşıyor ya da Allah'ı hoşnut eden bir hayat yaşıyor kardeşler eğer diyor hevasından kurtulursa, şehvetinden kurtulursa şu hayeti tam manasıyla anlarsa Allah Resulü buyurdu ki kardeşler neden heva hevesi çok duruyoruz? havalar sıcak kardeşler şehvetten uyan insanlar çok Şimdi ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi, şehvetlerine uyanlar sizi Allah yolundan diyor, alıkoymak isterler, onlara uymayın diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam, cennet amelleri diyor şehvetlerle örtüldü diyor kardeşler. Cennet amelleri şehvetlerle örtüldü. Nefse zor gelen ameller işte, şehvetlerle örtüldü kardeşler. Ama cehennem amelleri öyle değil kardeşler, nefse hoş gelen şekilde döşendi. O yüzden herkes nefsini şöyle bir yoklasın, nefsine bir baksın. Acaba görmediğin nefsini ilahi dinleyenleri, bildiği halde haktan yüz çevirenleri şimdi düşünmüyor musunuz? Bu kişi doğru yola kim getirecek buyur Rabbimiz Allah azze ve celle. Görüyor musunuz? Ya Allah'ı rızasına yönelik bir hayat yaşayacağız. Nefsimizi Allah'a kurban edeceğiz ya da nefsimizin ağına kapılacağız. Nefsimizin peşinden gideceğiz. Nefsimize kul köle olacağız. Allah'a şey koşmuş olacağız. Allah kursun pis sonra olacağız. Burada da mümin diyor açtı bu imtihanı. Şeytan geldi, bidattan girdi, muvaffak olamadı. Heva hevesten girdi, hangi zaafiyeti varsa oradan girdi, oradan muvaffak olamadı. Pes etti mi? Hayır. Üçüncü delikten giriyor kardeşler. Nedir üçüncü delik? Büyük günahlardan girmeye başlar. Zine yaptırmaya çalışır. Hırsızlık yaptırmaya çalışır. Adam öldürmeye çalışır. Subhanallah. İçki içtirmeye çalışır. Buradan da muvaffak olamazsa kardeşler, pes ediyor mu? Görüyor musunuz ki kardeşler davasına ne kadar salmıyor? Yani enteresan, Söyle bir iblisi şöyle bir tefekkür edelim. Lanetullahi aleyh. Allah'ın laneti üzerine olsun. Meleklerin ve bütün insanların laneti yalancıların üzerine olsun. İlk yalan söylen de zaten İblisti O yüzden İmam-ı Şafi'ye soruyorlar. Ey şeyh diyorlar. Ey Abdullah, ey Allah'ın kulu. Hatim indirmek mi daha çok sevaptır Yoksa Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tek tek okuyup amel etmek mi kardeşler? <gülüyor> Bakın o insanlar amel etmek için ne sorular soruyorlar. Cevap veriyor İmam-ı Şafi. Kuran-ı Kerim'de ayet var arkadaşlar. Lanetallahu alal bir. Manası nedir? Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Yani bir insan yalanı terk etmemişse, Hatip indirirken kardeşlerim kendisine lanet okuyor. Peki nasıl lanet okuyor? Allah'ım diyor. Yalan söyleyenin üzerine senin bütün meleklerin ki sayısını ancak Allah bilir. 3'er 4'er kanatlı yaratan Rabbimiz me kanatlı melekler yaratan Rabbimiz ki sayısını ancak Allah adedebilir. Allah adedinin arşının etrafını Melekler tavaf ediyorlar kardeşler. İki cihan güneşi aleyhisselatü vesselam zikrediyor. O meleklerin sayısını anlayalım diye. Kıyamet sabahına kadar tavaf edenlere bir daha sıra gelmiyor arkadaşlar Şöyle bir tefekkür edin ya. Akıl burada iflas ediyor. Allah Resulü semaya çıkarken zikrediyor. Gök asmanı siz dolun, boş mu zannedersiniz? Bir karış boş yer yok diyor. Onlar kıyamda rüküde ve secde Allah'ı zikreden melekler vardır diyor. Onlar titir titrerler. Ev buldukları her şeyi yaparlar. Allah'ın emrinin dışına çıkmazlar. Şimdi Allah'tan korkarlar. Nahl suresi 49. ayeti açın okuyun görürsünüz arkadaşlar. Göklerde ve yerde canlar ömürlükler hiç kibirlenmeden hep Allah'a secde ederler. <gülüyor> ve Allah'a derecelerinin emriyle her şey yaparlar. çünkü Rablerinin til titrerler. Onlar korkarlar Allah'tan. Demek ki burada Allah'ın emrine kişi korktuğu kadar uyuyormuş. Ne kadar uyumuyor o kadar korkmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum anlayışlıyım. Subhanallahî ve bihamdîhî subhanallahî lazım. İşte meleklerin ve bütün insanların ve cinlerin laneti yalan söyleyenlerin üzerine olsun. İşte bu iblisin üzerine bu lanet iniyor ve iblisin peşine giden yalancıların üzerine de bu lanet iniyor kardeşler. İblis bu kadar yetenekli olmasına rağmen. Bu kadar bilgili olmasına rağmen. Adem'den önce yaratılmasına rağmen. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olmasına rağmen. Çünkü Allah Azze ve Celle iblis ne diyor? Huzurundan kovuluyor diyor. Kardeşler bak peygamberlerin çıkamadığı bir makam. Peygamber aleyhisselatü vesselam bile kardeşlerim perde arkasından Allah Azze ve Celle ile görüştü. i̇bn Abbas onu gördü dediklerinde sahabeler bunu Peygamberimiz Hazreti Ayşe annemizle bunu aktıdıklarında Hazreti Ayşe annemiz diyor ki hayır diyor. Benim gecemde sıra bendeyken diyor Allah'ın Resulü diyor İsra gecesi de miraca yükseldi. Ve bana döndüğünde o onu gerçek haliyle ufukta gerçek suriyetul haliyle onu gördüğü ayetini ben Peygamber'e sordum diyor. Cenab-ı Hakk'ı mı gördün? Ey Allah'ın peygamberi diye. Ey Allah'ın Resulü diye. Hazreti Peygamber cevap verdi Ayşe annemize. Ey Ayşe dedi. Hiçbir <gülüyor> göz ona nüfuz edemez. Ama onun iki tane göz var. Ezili ve ebedidir. O bütün gözlere nüfuz eder. Ey Ayşe ben onu nasıl göreyim? Çünkü Hazreti Musa Allah Azze görmek istedi. Ya Rabbi dedi kelamını duydum. Cemali de göreyim. Buna takat getiremesin dedi. Ya Rabbi çok istiyorum dedi. Çok merakım var. Çok arzuluyorum. Buna güç getiremesin dedi. Israr edince... Kafanı dedi, şu dağa çevir dedi. Eğer dağ dedi, benim cemalime dayanırsa, bakışıma dayanırsa dedi, sen de dayanabilirsin. Allah-u Aziz bir an gözünün önündeki kardeşler perdeyi çekiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya kadar yaklaşmış. Ama iblis Allah'ın huzuruna girmiş kardeşler. O yüzden huzurdan kovuluyor. Burayı anlayalım diye böyle genişletiyoruz Allah'ın izniyle. Anlayış Rabbim'den İnşallah anlatmak yine onun izni bizdendir. Rabbim benden güzel bir anlatış, sizlere de Rabbim güzel bir anlayış mı Subhanallah. Ey Ayşe diyor. O gördüğüm Cebrail'di. Çünkü perde arkasında diyor. Onu gördüm diyor. Ve Hz. Musa'ya Cenab-ı perdeyi kaldırıp dağa tecelli edildi. Dağ bir anda paramparça oldu eridi. Hz. Musa düşüp bayıldı. Kendine gelince istifareti secdeye kapandı. Ya Rabbi dedi. Senden istenmeyecek bir şey senden istediğimden dolayı senden mahtur ettilerim. Allah'ım beni bağışla. Kardeşler Peygamber s.a.v bile Hazreti Ayşe diyor ki o gördüğüm diyor Allah-u perdesine kadar yaklaştım Cemalini göremedim Perde arkasından görüştü Ve döndüğümde diyor Cebrail aleyhisselam'ın dünya semasını kaplamıştı diyor 600 tane mübüvvet kanadı Hakir bir halde secde halindeydi diyor Ve titriyordu Dönelim bizlere arkadaşlar Boyumuz ne kadar Allah aşkına Çapımız ne kadar Enimiz ne kadar Etimiz ne kadar Boyumuz ne kadar Dünyayı kaplayan cüssesiyle Cebrail aleyhisselam ilk asmanı kaplamış tir tir titriyor korkuyor ama Ademoğlu olan insanlar ve cinler Allah'ın emrine karşı geliyor. Hangi cüssesine güveniyor? Hangi nefsine nasıl atışa dayandıracak diye? Düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Bu da ayrı bir muamma Eğer burada da diyor kişi diyor muvaffak olursa, şeytanı geçerse kardeşler şeytan bu defa diyor küçük günahlardan yaklaşıyor Kardeşler İbn-i Abbas'ın çok güzel bir sözü var İbn Abbas diyor ki: İstifhar etmedikçe kardeşler hiçbir küçük günah küçük günah değil. Bakara suresinde bu ayet kermeyi bakınız İbn Kesir rivayet getirerek nasıl tefsir ediyor. Küçük küçük Kibri çöplerini düşünün. Küçük küçük kurumuş ot parçalarını şöyle bir tefekkür edin. Bir tanesiyle bir kazan ısınmaz. Bir tane küçük günah da aynı böyledir kardeşler. Ama diyor ki bu alim İbn Kesir Kim bir günah kazanır da bu ayeti tefsir ediyor ve o da onu dur çepe çevere kuşatırsa onun gideceği yer cehennem yaranır diyor. Bak küçük bir günah, bir günah kazanıyorsun ama o günahı terk edemiyorsun, o günah seni kuşatıyor çepe, çepe. peki nasıl kuşatıyor? O günahlar yavaş yavaş başka günahları da seni sevk ediyor, seni salih amelerden alıkoyuyor, imanın tadını götürüyor, namazın lezzetini götürüyor, Kur'an'dan seni alıkoyuyor, sohbet ortamından alıkoyuyor. Başka günahların artmasına sebep oluyor. Nefsinin, hevanın, şehvetin ağına kapılıyorsun. İşte kuşatırsa Ve bunu da İbn-i Kesir tesir ederken diyor ki, bir kazanın içine su koyulmuş ve o vadideki bütün insanlar, herkes Mustafa'nın elindeki müsfak kadar birçok getirip kazan altına koyduğunu tefekkür ediyor. Yüzlerce, binlerce, belki bir tane müsfak kadar ağırlığında bir çöp, bir odun, bir dal parçası, o kazanı ısıtmaz, kaynatmaz. Ama yüzlerce, binlerce olursa ne yapar Mustafa? O tencereyi kaynatır. İşte o da onun ateşi olur diyor. İşte o tencere onu yakar. İşte kardeşler küçük günahlar diyor. Tövbe edilmedikçe hiçbir küçük günah küçük günah denmezdir İbni Abbas. Hiçbir büyük büyük günah da diyor kardeşler istiğfar edildikçe büyük günah sayılmaz. Ve İbni Abbas tefsirde diyor ki facirle mümini tarif ederken facir diyor günahkar yani. Günahlarını diyor üzerine kayalar günahlarını diyor burnu üzerinde sinek konmuş gibi zanneder. Büyük büyük günahlarını. Her gün işlediği günahlar ona normal gelir. Hiç etki etmez. Ama diyor mümin ise diyor, küçücük günahları diyor, koca koca kayaların üzerinde kalmış ağırlık demiş gibi gelir. Neden? Çünkü karışer. Mümin kimdir? Mümini şöyle Allah'ın da bir tarif ederim. Mümin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mümin olduğu halde günah işlemez diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zina yapanı, içki içeni, hırslık yapanı, Gömleğin üzerinden çıkarılmış askıda kenarda bekleme hali gibidir diyor. Kişi günah işlediği an içerisinde diyor müminlik makamı sıfatı kendisinden alınır. İman diyor kendisinden çekilir diyor. Gömlek nasıl kişinin üzerinden çıkarsa aynı öyle iman ondan çekilir diyor. Gider mi gitmez bekler diyor. O kişi tevbe eder diyor. İstifar ederse iman tekrar gider. Etmezse kardeşler ve o an için Ecel gelirse Hadis alimleri burada duruyorlar arkadaşlar Tekfir de edemezsin. Hesabı Allah'a kalmış. Ama şu hadisi buraya getirirsek yüzde elli Allah'ınıza bir bizi bir anlayışa götürür. Nedir o? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle mahşere gelirsiniz. Nasıl mahşere gelirseniz amelleriniz öyle yasal tarafına ya da sol tarafına gelir. Öyle ya. 1.8 saat uykusunu şöyle bir çıkarsın sekiz saat çalışma saatini çıkarsın, diğer kendine ait kalan sekiz saat zaman dilimini düşürsün. En çok internetin başında geçiriyorsa, en çok televizyonun başında geçiriyorsa, en çok kendi nefsinin zevkinin başında geçiriyorsa, ya o zaman diliminde ecel onu hesabat ettiyse kardeşlerim, bundan iki üç ders önce anlatmıştık yine burada hatırlarsınız. Allah Azze ve Celle kulları rezil edecek, diğer insanlar da ibret olarak çıkaracak ya, adam tam internette pornoya tam kapılmış, O anda da ecel geliyor yakalıyor. Ve insanlar da gelip şahit oluyor. Hadi bakalım. Ya. Buyur. Buyur. arkana gelen bütün insanlar da şahit tutturuyor Allah-u Çünkü ümmetimin günahları Allah-u Teala ki affedilmiştir. Açıktan işleyenler şahit tutanlar müstesna. Kişi diyor Allah-u gece bir günah işler diyor. Allah'a u settar ismini onu örter diyor. Kişi sabah kakarını adlandıra balandıra anlatır. Allah-u settar ismini çeker, sıfatını çeker o günahını deşivir etmiş, açığa çıkarmıştır. Allah'a tercih edin ondan merhametini çekmiştir. Subhanallah. Bir insanın kendine verdiği zararı kardeşleri kim veriyor ya? O yüzden Rabbim bize merhamet etsin. Amin. O yüzden kardeşler küçük günahı küçük görmeyin. Unutmayın kardeşler her küçük büyüğe giden bir yoldur. Koca koca orman hektar alanlar yanıyor. Şu anda yaz ayındayız. Bunları haberlerden sık sık duyarsınız. Rabbim duymamamızı nasip etsin. Küçük bir sigara, izmariti veya bir kıvılcın bir ateş. Bir saat sonra koca hektarları götürüyor. Kalplerinize de bir bakın kardeşler. Kalbe saplanan küçük bir günah. Önü alınmazsa işte böyle ateşe dönüyor. Koca hektarları getiriyor İşte Bakara suresindeki ayette bu. Kim bir günah kazandı da diyor. İşte o da onu eğer terk etmezse, sakınmazsa, istifarını çoğaltmazsa o da onu kuşatır, kuşatır, kuşatır. İşte kardeşlerim. Salih amellerini ondan Allah götürüyor. Peki bu kişi küçük günahlardan da sakındı. abdesini mutazam bir şekilde aldı. Bol bol istifar getirdi. Sakınmak için gözyaşı döktü. Elinden gelen gayreti gösterdi. Çınpındı. Ne demek duydu? Bundan da sakındı. Peki iblis vaz mı geçecek? Kardeşler bu 5 maddeydi. Kardeşlerim iblis vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Rabbim şurayı can kulağıyla dinlememizi nasip etsin. Şu altıncı madde var ya şu beş merhaleyi geçen hırtalanmaya tutulduğu iblisin süvarilerini gönderdiği, ordularını gönderdiği bir meziyettir kardeşler. Şu beş tane merhaleye geçerse İblis 6. merhalede arkadaşlar İblis ordularını gönderiyor. Ordularını gönderiyor arkadaşlar. Şeytanın da şu yukarıda saydığımız 5 tane maddeden kurtulan mümin'e eziyet edecek. Subhanallah. Aşağılayacak, onu şaşkına çevirecek, duygu dünyasını çekertecek, aklını başından alacak, ordularını, süvarilerini, atlı veya ona gönderecek. Ve bütün bu planlardan haberi olmayan düşmanı o kişi nasıl alt edecek kardeşler? O yüzden ilahiyat ve akademik çapta ilim ve eğitim alan alimler iblisin insan üzerindeki tesirini ele alırken şeytan insanın kardeşler tasavvurunu, iradesini bozmak, kişiliğini değenir etmek, psikolojisini bozmak, aşağılık kompleksine sürüklemek, özgüvenini kaybettirmek Ya kibre ya da aşağılık kompleksini ezikliğe sürüklemek, sefirleştirmek, beyhude etmek, özgüvenliği sarsmak için uğraşırlar. Şu anda İblis bunu, kardeşler, aşağı yukarı Allah'ın izniyle bir ay yakındır çocuk eğitimi dersi yapıyoruz. İblis buradaki bu psikolojiyi annelere veriyor. Çocukların daha küçük yaşta, bizim kolumuzla alakalı bir ölümü olduğu için zikrediyorum. Ahmaksın, aptalsın, gerizekalısın, manyatsın, senin kafan almıyor diye. Annelere şeytan vahyeder, üfler kulağına. Değil mi? Üfler kulağına ve o çocuğun özgüvenini sarsar. Kendine olan kişiliğini kaybettirir. Halbuki ilk öğretmen anneydi, sonra babaydı. Biraz daha geriye gidersek bu meseleyi daha iyi anlarız. Allah Azze ve Celle, Rum Suresi 30. ayette buyuruyor ki biz insanları fıtrat üzere yarattık. Bunun tesirinde Peygamber sallallahu aleyhi sellem buyuruyor ki her doğan çocuk İslam'ı fıtrat üzere dünya gelir. Sonra anası, babası bizim konumuzla alakalı. Sonra çevresi onu ya Yahudi ya Hırist ya yapar. İşte İbriz küçük yaşta. O çocuğu saptırmak için anne çocuk eğitimini öğrenmemişse bilgi ve maluma sahibi olmamışsa, baba çocuk eğitimi konusunda bilgi malıma sahibi olmamışsa kendisini anne babası saptırdığı gibi, psikolojisini bozduğu gibi özgüvenliği kaybettirdiği gibi başarı azmini yitirttiği gibi o psikolojisi bozuk, eğitim yeteneği olmayan anne baba bozuk bir şekilde yetişmiş, evlenmiş sonra gelecek nesil olan çocuğa da ne yapıyor anne sen aptalsın senin kafan almaz sen beceriksizsin sen işe yaramazsın filan çocuğu yapıyor sen götürebilir misin çocuk evde büyüklerin yanında konuşmaya kalkar sen sus büyüklerin yanında konuşma başka komşunun çocuğu konuşur bak eşek kadar oldun bak bu küçük nasıl konuşuyordu ya bir buradan vurur çocuğu bir buradan vurur sonuçta iblis anneye yükler kardeşler konumuzu dağıtmayalım bak konu neydi Şeytan insanı nasıl kahrediyor, evet. nasıl perişan ediyor, nasıl psikosini bozuyor? Kardeşler, Allah adı ve celle ne buyuruyor? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Müminler iseniz yalnız Allah'a güvenin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahu Ekber, Allah acz ve beceriksizliği kınar. Sana fayda veren şeye karşı hırslı ol, acze düşme. Şimdi kardeşler, insanlara acizlik ve beceriksizlik vesilesini veren şeytandır diye peygamberimiz. Sahi üstünde gelen hadiste. Bilmiyorum biraz dağınık gibi gitti ama koruyu topalayabiliyor musunuz? Yani insanı beceriksizliğe, özgüven kaybına, kişiliksizliğe sürükleyen kimdir kardeşler? Şeytandır. Peki, Asil suresi bize neyi en görüyordu? zikrederken, hakkı ve sabrı tavsi ederler. O yüzden bir hasta ziyaretine giden bir şahıs, cennet bahçesindedir. Mükafat üstüne mükafat, ecir üstüne ecir alıyor. Neden? O hastayı gördüğü zaman o hastaya sabır tavsiye ediyor. Moral veriyor. Bir de kaseti çevirelim. Vah vah vah sen mahvulmuşsun, sen bitmişsin. Senin rengin kasmış, kaçmış, sen bu hastalığı yemezsin mi? Yoksa maşallah Allah'ın izniyle iyileşeceksin. Rabbim günahlarına kefaret etsin. Allah'ın izniyle seni daha iyi gördüm diyen moral vermesi gerekiyor kardeşler. O yüzden müminler müminlere kardeşlerim, Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri gerekirken iblis ve amaneleri kardeşler insanlara sen başaramazsın, sen beceremezsin, <gülüyor> sen bu işin ehli değilsin diye psikolojik vesese verirler. İşte iblis diyor bu beş tane merhaleyi kişi geçerse diyor her çeşit envai çeşit veseseleri vererek o kişiyi de o salih ammelerden alıkoymak için dejenere eder. Şu kapıyı Allah için açalım sanki içerisi kapatmış şey oldu boğuldu. Kardeşler, iblisin gücünü bilmeyen, şeytanın hilesini bilmeyen, ordularını tanımayan Müslüman şeytanın hilesine nasıl baş edecek? Nasıl sığınacak Allah'a? Nasıl korunacak? Yüce Allah sık sık insanların dikkatlerini bu tehlikeye çekmiş ve bu nedenle Kur'an-ı Kerim birçok yerinde düşmandan söz etmekle şeytanın ve askerlerini zikretmiştir. O yüzden İbn-i Kayyım gerçekten bu başlık beni bile hayrete düşürdü. Şeytanın tehlikesi, İblisin tehlikesinden İbn-i Kayyum diyor daha büyüktür. Subhanallah. Şeytanın tehlikesi, insanın nefsinin verdiği vesveseden daha büyüktür kardeşler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde nefsin vesvesesi anlatılır. Nazriyat suresi 37-40 Şem suresi 9-10 ve Kıyamet suresi 2. ayetler. Bu ayetlerde kardeşler, kişi diyor Cennet cehennem ortaya çıkardığı zaman diyor, o kişi nefsini kınar, keşke biraz daha güzel amel işleseydi. Mümin de olsa, münafık da olsa, kafir de olsa, hiçbir amelin boşa gitmediğinin farkında olduğu için, gözüyle gördüğü için, herkes burada nefsini kınar. İki diyor, Nazliya suresi 30. ve 40. ayetlerde, her kim gör nefsini diyor, alından kurtulursa, nefsinin kötülüğünü bilirse diyor, Allah'tan korkarsa ve salih amel işlerse, işte onun gideceği yer cennettir. Yusuf suresinde ise kısay bilirsiniz. Kadın kendisini kasınca ne dedi? Ben nefsimi tenize çıkarmıyorum dedi. Ve ayet diyor ki Yusuf da kadına meyledmişti diyor. Allahuze vecelle biz ona kendi katımızdan ne diyor? Ruh verdik diyor. Yani iman verdik orada. Kuvvetledik, destekledik bunu. Şimdi o kalbi diyor, gönlüdür Rahman'a bağlı bir kul idi. Arkadaşlar Allah'ın kullara yardımı kul gönlünü Allah'a vermişse, kalbini Allah'a bağlamışsa Allah'ın o kula yardımı her zaman yakındır. Ama burada müellif bakın kardeşler neyi yakalamış. Kur'an-ı Kerim'de diyor üç yerde ayet var ve birkaç yerde de hadisler var. Nefsimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Evet. Ama müellif diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayetler var ki şeytanın şerrinden, hilelerinden, ordularından ve avanelerinden Allah'a sınırmak için. Nefisle alakalı bu kadar gelmiyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Rabbi nefsimizin şerrinden ve kötü amellerimizden sana sınırız. Ama Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim Cins suresi var, 1'den 9'a kadar. Felak ve Nas sureleri hasreten kardeşlerim. Bu olay için inmiş. Ve Allah resminde kardeşler büyü yapılıyor. İçimizden şöyle geçebilir, ya peygambere nasıl büyü istabat eder? Arkadan gelen insanlara istabat ederse nasıl kurtulacakları bilinsin diye kardeşler. Allah resminde büyü istabat ediyor. Bir şey yapmış ve yapmamış gibi kendisini zannediyor. Uykun uyanık halı gibi. bunaklık devresi çöktüğü elde kalma hali gibi. Uzun süre Allah Azze ve Celle'den şifa istiyor. Şifa istedikten sonra da Allah Azze ve Celle Hazreti Ayşe annemize dönüp diyor ki Bukhari'de geliyor. Ey Ayşe uzun müddet Rabbimden şifa istedim diyor ve Rabbim bana diyor şifayı verdi diyor. On üç kere felak ve nas surelerini okuyor. Her okuduğunda diyor bir düğüm çözülüyordu. Çünkü kadınlardan bir tanesini tutmuşlar peygamberin sakallarının terini taraka dolamış ve düğüm atmış. 13 tane düğüm. Ve iki tane melek geliyor peygamberimizin. Biri baş ucuna kardeşler biri ayak ucuna. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Biri dedi buna ne olmuş? Diğeri dedi ki büyülenmiş Biri baş ucumda diyor diğeri ayak ucumda. Onlar konuşuyor soruyorlar diğeri cevap veriyor. Ben de diyor duyuyorum diyor. Ve o anda felak ve nas sureleri nazil oldu. O ana kadar nazil olmamış. Subhanallah. Yarattıklarının şerinden kovulmuş şeytandan Allah'a sınırın. Size sınırın esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yarattıklarının şerinden, bastırdığı zaman karanlığın şerinden, düğümleri nefesden eden büyücülerinin şerinden, tam yeri artan Rabb'e sanırım. O sisi şeytan diyor. İnsanlardan ve cinlerden olur. İnsanların göğslerini besle verir. İnsanların Rabbi, insanların hükümleri ve insanların padişahı olan Allah'a sanırım. Felak ve Nas surelerinin inişinin bunlar kardeşler. Ve diyor, şeytanın insana sultasının diyor, en büyük silahı diyor Felak ve Nas sureleridir. Felak ve Nas suresi kadar şeytanın iş yerinden insanı koruyan bir silah yoktur kardeşler. O yüzden Allah Resulü bu sureye muvazeteyn dönüyor. Ne demek muvazeteyn kardeşler? Sığınma sureleri. Sığınma ne demektir kardeşler? Sığınma ne demektir? Allah'a sığınma. Hani insanlar bir ülkede sıkıntıya vuruyorlar o ülkede kendi hakları vermiyor, başka bir ülkeye kaçıyorlar, orada siyasi sığınma hakkı arıyorlar ya, bu ülkede benim şu, şu özgürlüklerim kısıtlandı diye. İşte kul da burada şeytanın şerinden kime sığınıyor? Kardeşler alemlerin Rabbine sığınıyor. Peki neyle sığınıyor? Rahman'ın indirdiği ve gönderdiği zikirlerle sığınıyor. arkadaşlar bakın bizden önceki insanlar sığınmayı nasıl gerçekleştiriyor? Rabbi ile murakabeyi nasıl gerçekleştiriyor? Allah'a nasıl zikir ve kulluk ediyor? Özellikle Kur'an okurken diyor kardeşler. Subhanallah. Kovulmuş şeytandan diyor Kur'an okurken Allah'a sınır. O anda diyor mu nefsinden Allah'a sınır? Orada geçmiyor. Evet, tamam. Subhanallah. Kur'an kardeşler kalplere şifa. Şeytanın kalbi attığı vesveseleri, din dışı istek ve duyguları, tutkuları yok eder. Şeytanın açtığı manevi hastalıklara Kur'an şifadır. Kur'an'ın ilacı yararlı, etkili olabilmesi için kalbın manevi sıkıntılardan boşaltılması gerekiyor. Arınması gerekiyor. Ve Kur'an kalbi hidayet, bilgi ve hayır kaynağıdır kardeşler. Tıpkı suyun bitkileri beslediği gibidir Kur'an. Yeşettiği gibidir. Bu kadar hayır menbaı olan Kur'an'dan insan yönelirken şeytan boş mu duracak? Şeytan boş durmayacak kardeşler. Şeytan o insanı o hayirden alıkoymak için yaklaşacak. O yüzden Peygamber S.A.V. buyuruyor ki Allah diyor peygamberlere, Rahman'a sığınma iltice halinde bile yaklaştı, vesvese verdi. Ve Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki, şeytan peygamberlere yaklaştığında bile biz ise onu destekledik diyor diğer melekler topluluğuyla. O yüzden Salman üçlü kafiri şeytan ayetlerine akıllı zamanında bir kitap yazdı. Ama şunun devamını zikretmedi. Şeytan insanlara vesvese verir. Hani Kur'an ayetleri için acaba şeytan ayetlerine mi karıştı? Hayır. Allah tola, Cebrail aleyhisselam ve melekler eşliğinde şeytanı kovdu ve Rahman'ın ayetlerini peygamberin kalbine ne yaptı? İlka etti. Ama bizim burada esas yakalamamızı istediğimiz yer neresi? Karese, şeytan peygamberlere yaklaşıyorsa, vesese veriyorsa, sözlerini bozmaya çalışıyorsa, Rahman'a iltice ve sığınma halinde alu koymaya çalışıyorsa, peki biz aciz kullar? Bizi uğraşmıyor bu. Hani bir insana soruyorlar, en son şeytan sana ne zaman geldi? Adam düşünmeye başlıyor. Yahu niye düşünüyorsun ki kardeş? Düşünmeye gerek yok. Allah ekber kebira, Allah ekber kebira, Allah kebira. Velhamdulillahi kesira, velhamdullahi kesira, velhamdulillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten ve esira. Auzubillahi mine Shaytani min nefkihi ve nefsi ve hemzi. Ege Allah'a sığınmamışsan, şeytan seninle kardaj. Allah kendisine sığınanların dışındakini sığınmıyor. Hadis-i Kudsi böyle geliyor. Çünkü Allah bizi kendisine muhtaç haline yarattı. Sığınma haline yarattı. eğer biz kendimizi Allah'a muhtaç görmüyorsa, kardeşler, şeytan bizimle. O yüzden diyor... Kişi Kur'an okumaya başladığı zaman hiç nefsinizde bunu seyretmiyor musunuz? gözlemlenmiyor musunuz? Sohbet ortamlarına neden gözümüze ağırlık çöküyor? Niye bize esnemeler geliyor? Allah Resulü buyuruyor ki, Kişinin yaptığı ameller Allah katına ne kadar değerliyse şeytanı da o kadar çıldırtıyor. Bir daha tekrar ediyorum kardeşler. Yapılan amel, salih amel, Allah katına ne kadar kıymetli ve değerliyse, şeytanın yanında o kadar kahredici ve çıldırttırıcıdır. O yüzden dikkat edin bak, bu çok delirmiştir. Özellikle çocuklara Kur'an dersi verildiği zaman, Canlı bu yaşanmıştır Hemen esneme geliyor. Bu Kur'an'ın fazileti ne kadar büyük? Değeri ne kadar büyük? Ondan 700'e kadar her harfine sebep yok mu ihlaslı esamiyete göre? Nerede başka böyle bir fazilet, sevap, ecir kaynağı? Şeytan tabii gelecek, çıldıracak. Ağırlık verecek, uyku verecek, vesile verecek. O kişi de Allah'a ihlaslı bir şekilde sığınmamışsa, bakın sahabe nasıl sığınmış kardeşler. Allah Resulü buyuruyor. sahabe gece yarısında kardeşim Kur'an okuyor namazda sesli Kur'an okuyor gece ışıklar ve kandiller iniyor bu hadis her sahih kardeşler sahabenin atı ürküyor sahabe de korkuyor ışıkların kandilleri fark ediyor ama at ürkünde ışıklar gene uzaklaşıyor kaç kere diyor Fatiha'yı okudum Kur'an'dan müşter okumaya çalıştım diyor. Işıklar yine indi. Her taraf aydınlandı. Gönlümü bir huzur sekine kapladı. Atım gene kişinedi diyor. Birkaç kere bunu tekrar etti. Baktım ki olacağı yoktu. Ben okumayı bıraktım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi gittim diyor bu sahabe. Sabah olunca Allah röslümanı bu hale anlattı. O anda diyor gelen melekler diyor. Eğer sen okumaya sabredseydin ve devam etseydin gündüze dek o melekler orada duracaktı ve insanlar da gelip o melekleri görecekti. Bakın başka bir sahabeye kardeşler Bir tane sahabe, nöbet suresi uzuyor ama canı gece namazı kılmak istiyor. sıra gel diğer kardeşine geliyor sınırda. Ey kardeşim diyor, sen yat, ben seni yerine de nöbet var. Bu kişi yatıyor, bu kişi namaza duruyor, gece yarsın. Oklardan bir tanesi gelirken seni hesabat ediyor. Kardeş, okun acısını hissetmiyor. Biz Kur'an okurken sıkılıyoruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Onların kafaları da aynı, bizim kafamız da aynı. Onlara inen vahiy de aynı, bize inen vahiy de aynı. Harfler aynı harfler. Elih, Deh, Teh. Allah'ın kelamı. Subhanallahü ve bihamdü, ismanazim. Sahabe Kur'an okumaya devam ediyor kardeşler. İkinci ok gelince saplanıyor. Sahabe acıyı yine hissetmiyor. Kur'an okumaya, namaz kılmaya devam ediyor. Üçüncü ok saplanınca diye sahabe okun sesini uyanıyor. Zıt diye. Bir bakıyor ki yaralanmış. Kardeşini dürtüyor. Ya sen yaralanmışsın. Sabah olunca peygambere gidiyorlar. Biz bu rivayeti yıllarca kardeşlere, yıllar önce... Kan abdesi bozmaz diye zikrettik. Ama oradaki huşuyu hiç yakalayamadık. Eğer huşuyu yakalamak için zikretmiş olsaydı huşuyu yakalardık. Ama kan abdesi bozar mı bozmaz mı? Yıllarca bununla uğraştık ya. Oradaki huşu bizi demek ki alakadar etmiyordu. Bizim tek derdimiz neymiş? Hani bizim bu toplumda kan abdesi bozmuyor mu bozmayalım mı? Delil götüreceğiz ya. Bak karış delil var ha kan abdesi bozmuyor. Ha onlara biz bu delili bulduk. Delili gösterdik. Ama bizim derdimiz buradaki huşuyu yakalamak bir dert olmadığı için Allah bize bu anlayışı dermedi. Ve biz bu hadsi zikrederken huşu babında zikredemedik. Ya bu sahabe nasıl huşu yakalamış ki? Acı duymuyor ya. Kardeşler Hazreti Ali yaralanıyor. Ben namaza durayım, benim ameliyatımı öyle yapın kardeşler. subhanallahi ve bihamdîhî subhanallahî. İşte bu murakabeyi yakalayan kardeşler, bu sekineyi yakalayan, bu lezzeti yakalayan bir insan artık Kur'an'dan hayatı boyunca ayrılmaz. İşte buyuruyor ki Allah nefis sallallahu aleyhi ve sellem, Şeytanla melekler bir arada durmazlar diyor. O yüzden Kur'an Allah'ın sofrasıdır kardeşler. Herkes misafirine ikram eder. Kur'an'ı ziyafet olarak yaklaşana da Allah-u Teala Kur'an'ı ziyafet olarak onlara sunar. Peki Kur'an nasıl insanlara ikram olur? Birinci madde neydi? Kalplerin neydi kardeşim? Şifasıydı. Bak işte gıda. İnsan neden yemek yer kardeşim? Acıktığı için. Kalp acıkır kardeş, kalbin gıdası da Kur'an'dır. O yüzden iki cehennem Güneş Aleyhisselatü Vesselam duasında buyuruyor ki, Ya Rabbi, Kur'an'ı kalplerimizin bahar yağmuru, ne yağmuru? Bahar yağmuru, bahar yağmuru. ilk bahar yağmuru, sonbahar değil. Gönüllerimizin nuru ve keder ve hüznümüzün gideri sıkır. Bakın kardeşler, Hz. Öbekir Sıddık, Hz. Peygamber ve Hz. Öbekir Sıddık'la birisi münazara münakaşa ederler. Hz. Peygamber de, Bu şahıs Hz. Ebedekir'e hakaret ettikçe peygamber de tebessüm eder. Cık. Hz. Ebedekir sabreder, sabreder, sabreder, dayanamaz. Bu yadırma aynısını karşılıklı olarak iade eder adamı. Hakaret etmeye başlar. Peygamber sallallahu aleyhi uzaklaşır. Süfhanallah. <gülüyor> Hz. Ebedekir sızlık tacif eder. Olayın derdinden, olayın vakkasını bırakır, koşar peygamberin peşine. Ey Allah'ın peygamber, o adam bana hakaret etti, sen tebessüm ettin. Ben adama karşılık vermeye kalkınca sen çekip gittin diyor. Subhanallah Kardeşler biz bunu yakalarsak var ya Kimseye kızmayız ya Ne kadar zayıfız hemen unutuyoruz Hemen unutuyoruz O adam sana hakaret ettikçe bir melek Senin yerine ona Karşılık veriyordu Benim de bu hoşuma gidiyordu diyor O yüzden tebessüm ediyordu Ama de sen diyor adama karşılık verme Başlangıcıydın melek gitti diyor oraya şeytan geldi diyor Kardeşler melek nerede gitti Öfke kimin ameli karışı Kardeşler şeytanı biz çağırdı. Pazar dersini hatırlayın. Bir parçası burayla alakalıdır. Katılan kardeşler bilirler. İçinizde dışınızda iman edin. şeytan adımlarını takip etmeyin. Öfke kimin ameliydi? Şeytanın ameliydi. Ağuz-ı ihlasını çekmemek şeytanın ameli Allah'a sığınmamak şeytanın ameli Yani dolayısıyla biz şeytanın eğer tuzaklarını, giriş deliklerini bilmezsek kardeşler. Şeytana davetiye biz veriyoruz. Tadiri caizse biz çağırıyoruz geldiği öfkelendiği zaman şeytan geldi medek de oradan çekti gitti. O yüzden kardeşlerim bu zikretmiş olduğum sahabe Usaid bin Hudayır'dır. Yani kandillerin inip de rahmete garip olan. Şeytanın kalbi egemen olmasının olması ilacı ise şeytan okuduğundan bir şey anlamaması için bütün atlı ve yaya askerlerini ben bunu sohbetlerde özellikle böyle hissediyorum kardeşler. <gülüyor> Adam bir gözleri küçülüyor, bir esniyor. Bir ağırlık çöküyor. Demek ki bir tane şeytan uğraşmıyor. Demek ki süvariler gelmiş. Ayet ediyor ki: "Sizin onları" Hasan Hocam. Hasan geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Topalayım inşallah o zaman hemen kapatayım. Siz onları göremezsiniz ama onlar süvari atlı veya orsa süs üzerinde saldırırlar arkadaşlar. Bu sokakın işleri devamını gelecek hafta yapalım Allah'ın izniyle. Subhanekallah ve bihamdik eşhedü en la illa ente estağfuruke ve etöbü. Bu hafta euzubillahimine şeytan racimi, ihlaslı Rabbim, Rabbim bütün yaratıkların şerinden, iblisin şerinden, avanların şerinden sana sınırım ve ihlaslı bir şekilde euzubi çekmemizi Rabbim nasip etsin. Soltatik özeti buydu inşallah.